إنك أنت الجراج الكريم. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allah'ın ecrilna sehmen nebiyi ve hufz'al mursalin ve ilhamna malaketil mukarrabi amin rekala nebi yu Sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem İnne Allaha ta'ala yerfahu bihazal kitab-i akvama ve yada'u bihi ahirin Sabaka Rasulullah Fima kal Evkema kalen nebiyyü sallallahu te'ala aleyhi ve sellem Aziz ve muhterem cemaati Müslümin <gülüyor> Zaman zaman ifade etmeye çalışıyoruz ki İslam dini Kusursuz, eksiksiz bir nizamdır. Hiçbir kusuru hiçbir eksiği olmayan mükemmel bir sistemdir İslam dini. Kusur diye bir şey görülüyorsa ortalıkta o sistemin kusuru değil nizamın kusuru değil o nizama bağlılık iddiasında olan, inandığı iddiasında olan kişilerin kusurudur bu. Yani İslam'ın kendisinde ayıp yok, İslam'ın kendisinde bir eksiklik yok, ama Müslümanım diyenlerde bir hayli eksiklik var. Ne hikmetse, Müslümanlara ait şahıslara ait olan eksiklikler İslam düşmanları tarafından İslam'ın eksikliği gibi yansıtılıyor. İşte Müslümanlık şöyleydi Müslüman. Müslümanlık değil. Müslümanlar şöyledir böyledir diyebiliriz. Müslümanlar İslam'a tam bağlı olmuyor adam. Hakkını vermiyor onun eksikleri, Müslüman'ın şahsında görülen eksiklikler sanki İslam dininin eksikliğiymiş gibi ortaya çıkıyor. ya İslam kusurlu olduğu için Müslüman da kusurlu oluyormuş. Haşa. Sistemin en küçük bir eksiği yoktur. Bu nizamın, İslam nizamının Tabi meşgul olduğu, ehemmiyetle meşgul olduğu meselelerin başında devlet meselesi geliyor. Bu yadırganamaz, bu dışlanamaz yeni uydurma tabiriyle söyleyeyim, devlet meselesi İslam dininin çok yakından meşgul olduğu bir meseledir yakından meşgul olduğu bir meseledir ve İslam'ın ayakta durması bir manada Allah'ın dini olarak devam eder de insanlar tarafından yürütülmesi için yaşanması ve yaşatılması için insanlar dini nasıl yaşatabilirler? Devletle yaşatabilirler kim İslam dini devlet olmadan da yaşar diyorsa o ya bir haindir ya bir gafildir veya maksatlı, kasıtlı bir kişidir. Yanıltmak için bu ifadeyi kullanıyor. İslam dininde öyle hükümler var ki neredeyse İslam'ın ahkamının üçte ikisi diyebileceğimiz kadar büyük bir çoğunlukta bunların mutlaka devlet eliyle yürütülmesi lazım. Bunları şahıslar yürütemez. Yani yürütmek istese de başarılı olamaz. Mesela mesela birisi babanızı öldürdü. Babanızın katili katili ceza alması lazım kim verecek bu cezayı siz babanızın katilini cezalandırmaya kalkışırsanız katil olursunuz katil muamelesi görürsün seni de bir kenara gitmez kimse yakalarlar bu işi devletin yürütmesi lazım ölüm suçlarını cezalandırmak Zina suçunu cezalandırmak, içki suçuna ceza vermek, kumara ceza vermek, daha toplumu mahveden gelişmelerin önüne geçmek devlete aitmiş. Evet, devlet ben layıkım. Yani dini işime karıştırmam ama ben dinin işine karışırım. O nasıl bir layıklık bir taraftan tarif ederler, en kaba tarifi, laikliğin en kaba tarifi, devlet din işlerine karışmayacak, din de devlet işlerine karışmayacak. Güya bu. Ama din devletin işine karıştırılmıyor ama devlet durmadan dinin işine karışıyor. Böyle bir laiklik olamaz mı? Bu sadece aldatmacadan ibaret. Yani aldatmayan bir layıklık bile olsa onu bizim kabul etmemiz imkan yok. Layıklık ateizm dediğimiz yani tamamen düpedüz bir dinsizlik demektir yani. Allahsızlık demektir. Çünkü layıklığın dini imanı kitabı yok. Öyle bir şey yok. Bunlar onu kendi kendilerine yumuşatmaya çalışıyorlar. Şu demektir, bu demektir. Ve tatbikat ortada. İnanaleyh devlet meselelerine dikkati çekmek için, Kur'an devlet meselelerine dikkati çekmek için bazen direkt doğrudan doğruya bazen vasıtalı bir şekilde dolaylı bir şekilde devlet meselelerini Kur'an tekrar tekrar ele alır. Bazen doğrudan doğruya hükümlerini koyuyor. Bazen de birisinin üzerinden anlatmak yolunu seçiyor Kur'an-ı Kerim. Bu daha müessir bir yoldur. Üslubu Hakim var burada. İşte geçen haftada dokunduk. Firavun meselesi bugünkü ayetlerde onunla ilgili niye firavun üzerinde bu kadar ısrar ediliyor firavun yeryüzündeki kötü devlet adamlarının en canlı örneğidir yani devletin başına gelen devletin başına geçen ve yanlış icraat içinde olan kötü tatbikat içinde olan insanları anlamak için anahtar Firavun'dur. Firavunu tanırsan, bütün kötü devlet adamlarını tanımış olursun. Zamanı değişir, mekanı değişir, ismi değişir. Ama karakter değişmez. Zihniyet değişmez. Düşünce yapısı değişmez. Firavun bunun için İsrail'e işlenir Kur'an'da. İsrail'le ama. Öyle bir surede, iki surede, beş surede geçmiyor Firavun. Yani Kur'an'ın büyük bir çoğunluğu içinde Firavun'la ilgili izahlar vardır. Geçen dersimizdeki ayetlerde Nuh Aleyhisselam'ı ve ona iman etmeyen kavmi helak ettiğini Cenab-ı Hak beyan ediyor. Onları sularda boğduğunu Aleyhisselam'ın arkasından birçok peygamberi gönderdik. O peygamberin ümmetleri de daha öncekiler gibi inanmadıkları için onların da kalplerini mühürledik. Onların arkasından da Musa ile Harun'u gönderdik buyurmuştu. Evet ama onu görenler Hz. Musa'yı sihirbaz diye vasıflandırdılar. Onun getirdiklerine sihir dediler. Ve bir gerekçe ileri sürüyorlardı. Onların gerekçeleri şu. Diyorlar ki, Ey Musa İlahak, siz bize babalarımızı hangi esaslar üzerinde bulmuşsak, babalarımızın takip ettiği bir yol vardı. Biz de o yolu takip ediyoruz. Siz bizi atalarımızın yolundan saptırmak için, o çizgiden bizi uzaklaştırmak için ve bizim başımıza geçmek üzere, bize önder olmak üzere mi geldiniz siz yani? Niyetiniz bu mu? Bizim yolumuzu değiştireceksiniz ve bizim büyük tanıdıklarımızın yerine siz geçeceksiniz siz bize baş olacaksınız, reis olacaksınız, önder olacaksınız. Şunu bilin ki kesinlikle biz size iman etmeyeceğiz dediler. Sizi kabul etmiyoruz. Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'a bu resti çektiler. Böyle dedi de bittimiş. Yani Hazreti Musa'ya, Hazreti Haruna size iman etmiyoruz. Tamam, hadi güle güle inanmıyorsan inanmıyorsun. İnanmadığın halde niçin yerinde duramıyorsun arkadaş? Tamam inanmıyorsun. Benim inancım bana, senin inancın sana. Git kendi inancını yürüt. Kendi düşünceni yaşat. Davanı icra et, nasıl edeceksen et. Niye rahat duramıyorsun? Durmaz mılar? Bugünkü firavun neyse Bugünkü firavunlar da aynı. Yani ben Müslüman değilim diyor. Olabilir. Onun hesabını sen vereceksin. Müslüman olmamanın hesabını sen vereceksin. Ama Müslüman olman için ben sana yardım etmeye çalışırım. Kurtulmanı isterim. Niye ceza çekesin? Sen de benim gibi bir insansın. Gayret gösteririm ama... Müslüman olmamanın hesabını sömereceksin. Adam Müslüman olmamakla en ağır suçu işlediği gibi en ağır suçu işlediği gibi başkalarını da Müslümanlıktan uzaklaştırma mücadelesini veriyor. Yani suç üstüne suç koymaya çalışıyor. Kendi suçunla yetin. Kendi eksikliğinle yetin. Niye başkalarını da Aynı suçun ortağı haline getirmek istiyorsun. Derdin ne yani burada? İşte Firavun bunu yapmaya koyuldu. Bunu yapmaya koyuldu. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, وَقَالَ فِرَاوْا Bu konuşmanın arkasından Firavun dedi ki, Mısır devlet başkanı, en azılı başkanlardan birisi, Firavunlar biliyorsunuz bir hanedandır. Yani bir dönem Mısır idaresini elinde bulunduran aileye hanedana Firavunlar Hanedanı deniyor. Bir dönem Osmanlı idaresine hakim olanlara Osmanlı Sultanları Osmanlı Padişahları dendiği gibi bir dönem Bizans'ı idare edenlere Kayser dendiği gibi bir dönem İran'ı idare edenlere Kisra dendiği gibi. Babil hükümdarlığında olanlara Nemrut dendiği gibi. Yani o kişinin özel adı değil bu, o makamda bulunanların genel adı. Firavunlar o artık. Hani ne diyelim? La ve temsil. Cumhurbaşkanları diyoruz ya. Her cumhurbaşkanının bir özel adı var. Ama o makamı işgal edenlere o böyle umumi bir isim veriliyor. Mısır'da o dönemdeki başkanlar Firavun diye anılıyor. Bu adamın asıl adı Keops diye geçiyor kaynaklarda. Keops. Dedi ki İ'tuni bi sahirin alim. Hz. Musa'ya Hz. Harun'a inanmıyoruz demek yeterli bir cevap olmadı. Size inanmıyoruz, tamam? Evet otur yerinde, oturamıyor. Emrediyor çevresine. Bilgili, maharetli, bütün sihirbazları toplayın bana getir. Mısırda, dünyanın neresinde böyle güçlü, kudretli, hakikaten sanatında başarılı, bütün sihirbazları toplayın bana getirin diye müftarcı. Niye? Hazreti Musa'ya, Hz. Musa Hz. Harun'a sihirbaz dedi. Bunları sihirbaz kabul ediyor. Ve Mısır'daki diğer sihirbazlarla bunları susturacak, bastıracak sihir değil mi? Aha işte benim de sihirbazlarım var, siz de onlardan. Biri ikisi olun diyecek ama bütün sihir, sihirbazları topladığına göre niye iki kişiye karşılık binlerce sihirbaz çağırıyorsun? Demek ki bunlar böyle bir sihirbazla, iki sihirbazla yenilecek kişiler değil bunlar. Mağlup edilecek insanlar değil. Onun da ciddiyetinin farkında. Memleketin her köşesine haber salındı. Sihir sanatını sihir sanatını bilen bütün sihirbazlar getirtildi. Telem maça es Sihirbazlar böyle geniş bir meydanda toplanmak üzere gelince diyor Cenab-ı Gelince bütün sihirbazlar. Qalelehu Musa ma en tumruk. Hazreti Musa Aleyhisselam o sihirbazlara hitaben dedi ki, hadi ortaya ne koyacaksanız buyurun koyun sanatınızı gösterin sanatınızı, hünerinizi koyun ortaya, sizi bir görelim önce siz başlayın, bir yarışma oluyor ya bir müsabaka var, önce siz sihir sanatınızı bir sergileyin felemmâ el-kalk bu adamlarda sanatlarını ortaya koyunca bir kısım iplikleri getiriyorlar sihirbazlık sanatıyla onları birbirine doluyorlar tabi iplikler bir araya getirilince birbirinin üzerinden kayan yılanlar gibi bir görüntü asıl oluyor. Böyle yılanlar yığını ve yılanlar birbirlerinin üzerinden kayıyorlar. Korkunç bir manzara. Hakikaten Hazreti Musa da bir an için çekiniyor. Neden çekiniyor? Eyvah bu insanlar ürkecek. Korkacak. Bu işi sonuna kadar takip etmeyecek diye korkuyor. Bunun sonu yok. Ama kalem Musa maci tüm bir hissiyat. Hazreti Musa bu sihirbazlara dedi ki: Sizin sihir diye getirdiğiniz, ortaya koyduğunuz şeyler var ya İnnallâhe seyyühterîn. Kesinlikle, muhakkak Allah bunları iptal edecektir. Geçersiz, işe yaramaz hale getirecektir. Yani sakın bir ümide kapılmayın, bir başarı kaydettiğinizi zannetmeyin. Allah bu sihri iptal edecektir. İnnallâhe la yusruhu amelel müfsidîn gerçekten Allah müfsitlerin yani bozguncuların yıkıcıların işini başarılı kılmaz. Siz niçin getirdiniz bu sihri? İfsat etmek için. İnanması istenen kişileri inkara sürüklemek için. Belki adamlar insafa gelecekler, iman edecekler siz inanmamaları için çalışıyorsunuz bunlar. Bu sihiriniz bunun içindir. Sizi bu işe memur eden de bu işi sağlamaya çalışıyor. İnanması, mümkün olanları inandırmamak için. Bilesiniz ki bu çalışma neticesizdir. Allah bunu iptal edecektir. Yani şu demek mi oluyor bu? O günkü devlet başkanı Mısır'daki devlet başkanı nübüvvet müessesesine karşı koymak için yani Allah'ın vahyettiği peygamberleriyle tebliğ ettiği dini, dini ki o din de İslam'dır. O dini bastırmak için nasıl bir yol kullandı? Sihir sanatına başvurdu. Yani maksat dini gelişmeyi önlemektir. İnanması ihtimali olanların inanmamalarını inkar etmelerini sağlamaktır. Bugünkü böyle tedbir aldı. Ve bugünkü de bir başka tedbir alıyor. Yani Mısır'daki Firavun'un sihirbazları toplamasıyla sihirbazları toplamasıyla efendim bugün İslam'ı bastırabilmek için Müslüman'ı mağlup edebilmek için Müslümanlığı engelleyebilmek için başvurulan tedbirler netice itibariyle aynı şey. Orada da din bastırılmak isteniyor, burada da din bastırılmak isteniyor. Şekil değişmiştir. Tarzı değişmiştir. Ama hedef aynı. Allah'ın dinine yer yok diyorlar bunlar. Biz kendimiz yaşadığımız topraklarda e, arzu ettiğimiz idareyi biz kendimiz kurarız. Ya, Allah ne karışıyor bu işe? Allah niçin karışıyor bu işlere? Benim işimle ne alakası var onun? Kulun söylediğinin manası budur yani. Başka bir şey yok. Firavun'un ortaya koyduğu o gün peygamberleri susturmak için Hz. Musa'yı, Hz. Harun'u mağlup edebilmek için geri çevirebilmek için başvurduğu sihir sanatını Allah iptal ettiğine göre ve sihirbazları da başarısız kıldığına göre dini önlemek için günümüzdeki insanların başvurdukları usulleriden ne yapacak Allah? Kesin kes iptal edecektir. Kesin kes iptal edecektir ve bu çalışmanın sonu yoktur. Olamaz. İnsanlık tarihinin en eski müessesesi dindir. Ve tarih boyunca dine saldıranlar çoğunluktadır. Ekseriyettedir. Peki hangi dönemde insanlık dini ortadan kaldırabilmiştir? Hiçbir dönemde. Adamın kendisi dinsiz oluyor, dini yok ettiğini zannediyor. E benim dinden kopmam dinin ortadan kalktığı manasına gelmiyor. Bunların yanıldıkları nokta burası. Orada sihirle karşı kondu. İşte bugün başka yollarla karşı konuyor. Bu yollar da geçersizdir. İptal edecek Allah bunları. Ümitsiz olmayacaksınız. Ümitsiz olmayacaksınız. Ve daima siz Musa'nın, Harun'un yanında olacaksınız. Muhammed'in yanında olacaksınız sallallahu aleyhi ve sellem efendim işte biz bu taraftayız ama hep biz kaybediyoruz efendim ben müslüman olduğum için bu toplumda müslüman olmayanların elde ettiklerini elde edemiyorum diye bir kanaat geldi bize müslüman olmasaydım işte şimdi şuradaydım da buradaydım da bunlar geçici şeyler Firavun kendisi dünyanın en büyük anıt mezarını yaptırdı kendisi için ama içine giremedi. Mezar Allah nasip eder suriyede da gireceksin. etmese giremezsin içine yani. O saltanat işlemiyor. Ve o Firavun bugün teslim. Hiç onun azgınlıklarından, taşkınlıklarından bir eser yok. Bugün Yenilmez olduklarını iddia edenler de bir gün teslim olacaklardır. Ama ne yazık ki her şeyi kaybederek teslim olmak var, kaybetmeden teslim olmak var. Biz her şeyimizi kaybetmeden teslim olalım mücadelesi içindeyiz. Allah müslitlerin, yıkıcıların, bozguncuların çalışmalarını Yoluna koymaz, Onları başarılı kılmaz diyor Cenab-ı Hak. Ve yuhikullahul hakka bir Allah kendi sözleriyle, kendi beyanlarıyla hakkı yerleştirecektir. Hakikatı rayine oturtacak, temelini oturtacaktır. Vele kerihel mücim. O suçlular, yani inkar suçu işleyenler, dini reddetmek gibi bir suçu işleyenler hoşlanmasalar bile bu gelişmeden memnun kalmasalar bile Allah mutlaka bunu yapacak efendim Türkiye'de İslami gelişmeden memnun olmuyor bazı çevreler işine gelirse ben memnun kalsan da İslam gelişecek kalmasan da gelir. ah Müslüman bir kere buna bir inanabilse bir ayılabilse Müslüman bir inanabilse bir ayılabilse bunu ben yapacağım diyor Cenab-ı Hak siz niye korkuyorsunuz ya bunu yapmak bana ait. Biz İslam dinini yayma arzusunu göstereceğiz diyeceğiz ki ya Rabbi bu dinin bu ülkenin her karışına hakim olmasına razı değiliz bütün dünyaya hakim olmasını istiyoruz. İçindeki fikir gayet geniş, niyetin gayet geniş. Yeryüzünde tek bir kafir kaldıkça bizim görevimiz tamamlanmamıştır. Onun da Müslüman olması lazım ki biz vazifemizi tamamlamış sayılalım. Bu kadar geniş düşüneceksin ve bu niyette çalışacaksın. Bu işi o yapır. Nasıl in yeshu yehibkum ve yati bi halkin ilerse sizi yok eder ey karşı koyanlar sizi yok eder ve kendi dinine sahip çıkan yepyeni bir nesli getirir Allah getiremez mi adamların bugünkü mücadelesi nedir ya biz bu işi bitirdik zannediyoruz diyorlar hala bunun arkası nereden geliyor nasıl yetişiyor bunlar nereden geliyor bunlar büyük bir telaş içindeler ama hoşlarına gitse de gitmese de bu nesil gelecektir. <gülüyor> suçlular. Mücüm kim? Küfür suçu işleyen. Yani Allah'ın nizamını, Allah'ın koyduğu düzeni reddetme suçu ile suçlu olan adamlardır bunlar. En ağır suçlular bunlar. Hoşlanmıyor. Bir Müslümanın varlığından tedirgin oluyor ya. <gülüyor> Bir Müslüman yani ne kadar korkak bunlar, bunu anlayın ya. Yani. Her şey senin elinde, bütün güç kuvvet elinde. Arada bir tane Müslüman var. Onun varlığı tedirgin ediyor. Ne olacak diyor o bir kişi? O bir kişi maalesef bir gün neticeyi alacak. Mısır'daki Firavun'un biliyorsunuz tatbikatı neydi? O günkü Müslümanlar, Firavun'un zamanının Müslümanları Hazreti Yusuf'tan itibaren Yusuf Aleyhisselam'dan itibaren Mısır'da var olan Müslümanlar arasında bir çocuk dünyaya gelecek ve Firavun'un mevkiini, koltuğunu elinden aldığı gibi düzenini değiştirecek. O çocuğu bilemiyor tabii kimdir bu? O çocuktur zannıyla Müslümanların dünyaya getirdiği her erkek çocuğu koyun keser gibi, kuzu keser gibi kestiriyor. Binlerce çocuk. Boğazlanıyor böyle. Uçağı çekiyor daha koyun keser gibi geziyor. Halbuki kesmesi gereken çocuk sarayda. Hz. Musa Piranun sarayında büyüyor ve her düzeni yıkacak adam mutlaka o düzenin içinde yetişecek onu Avrupa'dan Amerika'dan şuradan buradan beklemeyin şurada birisi okuyordu burada birisi hayır o burada çıkacak o buradan gelecek dışarılarda adam yetiştirip de bu işi düzene koyacaklarını zannedenler kudretullah'a sünnetullah'a aykırı hareket ediyorlar öyle olmayacakmış burada yetişecek. Kim? Kim ben bilmem. Onu Allah biliyor. O onu getirecektir. O onu ortaya koyacak. O burada olacak. Ve dışarıdan hayı olanların hiçbirisinden ümit beklemeyin. Efendim filan yere götürdük. Şöyle yetiştirdik. Böyle yetiştirdik. Şöyle adam oldu. O adam bu işi yapamayacak. Gelecek önemli mevkilere gelecek ama bu işi o bitirmeyecek bu işi bu düzenin içinde yetişen birisi bitirecek bir başkası değil bunlar da başlasınlar işe şimdiden ne yapacaklar Çocuklarını kesecekler kızlarımı erkeklerimi ne yaparsa yapsınlar firavun onların yolunu açmış oluyor ama kurtulamadı ki korkunun ecele bir faydası yok firavun kendi koltuğunu da kaybetti Kiravun'un Mısır'daki düzeni de değişti, bozuldu. Her türlü çalışma boşa gitti. Neticesiz kaldı, akim kaldı. İşte dünyada da bu böyledir. Kur'an bunları kainat çapında evrensel ölçüler olarak veriyor. Kiravundan misal alınıyor, Mısır'dan alınıyor ama bu yalnız Mısır'ı bağlamaz. Evrensel bir ölçüdür Dünya çapında. Cihan bir ölçüdür bu. Her yerde bu böyle olacak. Bir başka türlü olmayacak. E ne oldu peki? Bu mücadelenin sonu ne diye vardı? İnsanın aklına geliyor. Hiç inanan yok mu Hazreti Musa'ya? Hazreti Harun'a? Fema amene di Musa illa birriyetün min kavmi. Musa Aleyhisselam'a kavmi içinden, yani imana davet ettiği, hidayete davet ettiği o toplum arasından bir zürriyet yani bir avuç adam diyeyim. Belli sayıları belli olan bir topluluk, bir nesil iman etti. Bir nesilden başkası inanmadı. O büyük mücadelelere, boğuşmalara rağmen, açık mucizelere rağmen kavmi içinden ona bir zürriyet yani bir vesil, bir kadro iman etti. Alâ havfin min firavne ve mele'ihim. Hem nasıl inanıyor? Firavun ve onun çevresindeki devlet adamlarından korka korka. Yani firavundan korkarak ve onun çevresindeki devlet adamlarından korkarak iman ettiler. Neden korkuyorlar? En yeftine. Firavun ve çevresindekiler bunları çeşitli musibetlere, fitnelere sürükler korkusuyla iman ettiler. Yani şimdi inandığımız bilinirse inandığımız aşağı çıkarsa mutlaka Firavun'dan zarar göreceğiz. Onun etrafındaki devlet adamlarından zarar göreceğiz. Korkusu içinde iman etti bunlar. Öyle çok rahat değiller. Ya ne demektir? her dönemde Müslümanlar bu korku içindedir. Böyle sere serpe sere serpe olacakları gün olmayacak. Mutlaka ehli imanı tehdit eden devlet başkanları ve onların çevresinde ileri gelen devlet kadroları mutlaka bulunacaktır. Ama korkuya rağmen iman ediyor bunlar görüyor musunuz? var. Ama imandan vazgeçmek yok. Bizde de korku olabilir ama bu vazgeçmeyi gerektirmez ya. Nedir? Bir fitne gelecek bunlardan. Yani ciddi bir imtihan mevzuu doğabilir. Hapishanesi de vardır bunun ucunda. Dayağı da vardır. Para cezası da vardır. Her türlü imtihan onlardan gelebilir. Yani Allah onlara izin verecek. Onlara da müsaade edeceğim. Yarın ahirette hesaba çekeceğim onu. Elini kolunu bağlamam. İstediğini kendi iradesiyle yapsın ki türlü imtihan onlardan gelebilir. Yani Allah onlara izin verecek. Onlara da müsaade edeceğim. Yarın ahirette hesaba çekeceğim onu. Elini kolunu bağlamam. İstediğini kendi iradesiyle yapsın ki ona istediğim gibi ceza yapayım diyor Cenab-ı Hak. Sen kendi isteğinle bütün bu kötülükleri yaptın demek için. E niye Firavun böyle oluyor? Ve inne Firavne le'alin fil ardı. Hakikaten diyor Cenab-ı Hak o kesin ifadeleri kullanıyor. Gerçekten Firavun yeryüzünde üstünlük taslıyordu. Yani güçlüydü. Nüfuzluydu. Sözü her tarafa geçiyor ve innehu le el kesinlikle o müsriflerden yani aşırı günahkarlardan kötülük peşinde olanlardan birisiydi tek değil o ama onların içinde dikkat çekiyor ama o müsrifler o müfsitler topluluğu içinde dikkat çekiyor ama yalnız müfsit o değil ondan önce de var bu kervanın adamları ondan sonra da var olacak bu kervanın adamları. O mantık devam edip gidecek. Devam edip gidecek. Ve Musa ya kalmi, in küntüm âmentum billahi hâlebi tevkî Hazreti Musa kendisine iman edenlere iman edenler başta olmak üzere dedi ki Ey benim kavmim yani benim muhatabım olan insanlar kendilerine peygamber olarak gönderildiğim kişiler peygamberi olduğum ey toplum size hitap ediyorum diyor. Eğer siz Allah'a iman ediyorsanız o var olan bir olan eşi benzeri olmayan Allah'a inanmış iseniz inanmıyorsanız işte yalnız ona tevekkül edin. Şırkınızı ona dayayın. Başka yerlerden güç almaya kalkışmayın. Gelmez zaten. Başka yerlerden güç gelmez, güç Allah'tan gelecek. Biz ne yapıyoruz şimdi? Vatikan'dan güç almaya çalışıyoruz. Bu ne kadar acı bir şey. Kur'an'ı okuyan adamların bunu yapması ne kadar acı bir şey ya. Bu ne kadar acı bir şey ya. Hz. Musa böyle dediği gibi Hz. Muhammed de böyle demiştir. Eğer Allah'a inanmıyorsanız yalnız ona güveneceksiniz, ona dayanacaksınız, ona tevekkül edeceksiniz. Ona Onu inkar edenlerle ne alıp vereceğiniz varsın ya. Şimdi şirin görünecek Türkiye. Papa ile görüşecek Diyanet reisi görüşecek Başkaları görüşecek Ne olacak yani Ne olacak Efendim, Avrupa topluluğu daha farklı görür bizi O eskisi gibi bildiğiniz gibi Katı Müslümanlar değiliz biz Hristiyanlığa Yahudiliğe bakışımız eskisi gibi değil Desene ki ben Müslümanlıkta vazgeçtim Şunu erkekçe söylesene Arı ile Akrep arkadaş olmaz. Kaç defa söyledim size. Arada bir hayvandır, akrep de bir hayvandır. Bu iki hayvan arasında arkadaşlık olmaz. Allah bunları farklı yarattı. Akrep zehir akıtmak için yaratılmış. Onun işi o. zehir akıttığı için suçlu da değildir bu hayvan. Allah ona o görevi verdi canım o vazifeyi verdi arının vazifesi de bal yapmaktır arıdan zehir beklesen olmaz akrepten de bal beklersen olmaz bu mümkün değil şimdi Yahudi, Hristiyan bunlar akrep ya bunların akrep olduğunu Kur'an söylüyor, Allah söylüyor Allah onların Halik'i sıfatıyla söylüyor bunlar bu Yok efendim bunlar o değil. Ne ya? Ne bakayım lan? Allah aşkına bu kadar çıldırmak olur mu bu Müslümanlar için ya? Çıldırmak başka şey değil. Efendim eskisi gibi değilmiş işler. Kurtla kuzu bir arada otlarmış. Hiç kurdun kuzuyu parçalamadığı, karnını delmediği, kanını akıtmadığı dönem görülmüş mudur yani? Böyle bir şey var. Mı? İşte bir halk muhayyilesinin yarattığı bir destan vardı. Aşık ile Kerem ile aslı biliyorsunuz. Aslan'ın sevgilisi şey Kerem'in sevgilisi olan aslı bir keşiş kızı. Hikaye böyle. Ermeni keşişi, Hristiyan ve bu da Müslüman Kerem'de olmuyor din ayrılığı birleşmesinin geliyormuş. Kerem ona diyor ki, bahçelerde meni. aslım sensin Ermeni. Ya sen gel ol Müslüman, ya ben olan Ermeni. Yani birleşmemizin bir tek yolu var. Ya sen Ermenilik, Ermenilikten vazgeçeceksin, gelip Müslüman olacaksın. İki Müslüman buluşacağız. Yahut ben Ermeni olacağım, İki Ermeni olarak buluşacağız. Batı ile bütünleşmek budur arkadaşlar. Ya biz de Hristiyan olacağız, Yahudi olacağız, o zaman birleşebileceğiz, ya da onlar Müslüman olacak. Ama görünüşte onların Müslüman olmaları çok uzakta ama biz adım adım yorulaşıyoruz. Bir defa idari kadroyu ellerine geçirdiler. İslam dünyasının derdi nedir bugün, İslam dünyasının derdi gövde Müslüman, halk Müslüman, baştaki idarecilerin, İslam dünyasının başındaki idarecilerin yüzde doksan dokuz, virgül dokuzu bunu kabul etmeye mecburuz, işe buradan başlayacaksın bir defa, işe buradan başlayacaksın. E ne ben ne Ben yapmadım ki bunu. Bu suç ise, o suç onlar işledi. Ben demiyorum ki onlara, İslam'ın dışına çıkın. Kendileri çıkıyor. Onun için belimiz doğrulmuyor. Onlar arabanın ön tekerlekleri gibidirler. Halk da arka tekerlekler gibidir. Ön tekerlek nereye gidiyorsa, arka tekerlekler oraya gidecek. Hiç boşuna ümitlenmeyin. Ve elinizdeki fırsatları yanlış kullanıyorsunuz. Elinizdeki imkanları yanlış kullanıyorsunuz. Onun için başınıza bu belalar geliyor. Ben de tabii sizin içinizde olmak üzere başınıza derken ben kurtulmuş falan değilim ya. Yani. Ne diyor Hz. Musa? Allah onun kelamını naklediyor. Hazreti Musa'nın bu sözünü beğeniyor Allah. Ama bu söz Allah'ın sözüdür yani. Eğer Allah'a iman ediyorsanız, <gülüyor> Allah'a imanınız varsa O'na tevekkül edin. اِنْ tüm مُسْلِم۪ينَ Eğer Müslüman iseniz diyor Hz. Musa, Müslümansanız O'na dayanacaksınız. Allah'a imanınız varsa Müslüman iseniz yalnız ve yalnız O'na dayanacaksın. Onlardan güç alacaksın. ondan kuvvet alacaksın. Onun buyruklarını yerine getireceksin. Firavun'un dediklerini yaparsan başarılı olamazsın. O'nun dediklerini yaparsan muvaffak olacaksın. Onlar da peygamberlerinden bu ifadeyi duyunca "Sakalu aleyhisselam." dediler ki biz de yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Bursa Ondan başkasına güvenmiyoruz. Ondan başkasına dayanmıyoruz. Bu bir dua ekliyorlar. Rabbena la teca'alna fitneten lil kavmi zalim. Ya Rabbi bizi zalim bir topluluk için, zorba, haksız bir topluluk için bir imtihan mevzu haline getirme. Yani onlardan gelecek belaların hedefi haline koymamışsın. Zalim kavmin fitnesi demek fitnelerinin hedefi haline bizi sen getirmek. Nasıl bir duvar öreceksin onlarla bizim aramıza? Nasıl bir set çekeceksin? Bunu sen bilirsin. Onlar bunu istiyorlar. Bir dua daha ekliyorlar, bir cümle daha. وَنَجْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْكَوْمِ الْكَافِرِينَ Kafir toplumdan, yani inkarcı toplumdan bizi kendi rahmetinle sen kurtar. Ne demek bu? Siz kendi çırpınışınızla kurtulamazsınız. Kurtuluşu Allah'a bırakın, onun yapmasını isteyin, sizin adınıza bu işi o yapacak. Efendim ben şöyle yaparım ben. Sen hiçbir şey yapamazsın. Müslüman da olsan yapamazsın. Şafir de olsa yapamaz. Buraya kadar bir dizi şey geldi, şimdi bundan sonra yine Firavun'la ilgili ayetler. Ama bunları biz Firavun'u anlatmak için zikretmiyoruz. Firavun bir misaldir, bir örnektir. Firavun'un şahsında bütün dünya Firavun'larını anlamaya çalışıyoruz. Onların icraatını, tatbikatını anlamaya çalışıyoruz biraz enine boyuna düşünürseniz zamanınızın firavunlarını da tanımış olursunuz ya. Ve ne yapıyorlar, nasıl çalışıyorlar ve bunların da sonu ne olacaktır? onu da anlayabilirsiniz. Yani hiç ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. O geçen firavunun sonu ne oldu? Bitti. Onun sonu gelecek şimdi, gelecek dersimizde. Bugünkülerinin de sonu aynı olacaktır. Bir başka değil. Hiç onlar boşuna ümitlenmesinler. Mülk Allah'ındır. Yaratıcı odur, malik odur. Onun mülkünde onun sözü geçer. Öbürleri kendi kendilerine kandırmaya çalışıyorlar. Ya Rabbi sana ve senin peygamberlerine bu şekilde inanan kullarından bize eyle ve bize o şuuru lütfeyle. El-Fatihah.